Ama ben sevdiğimi Allah ne kadar severim. Sen İstanbul sokaklarının süslü kızı, Ben ise garip köylerin meçhul çocuğu. İstanbul'da, Ankara'da çıkar fabrika dumanı. Benim doğduğum yerde çıkar tezek dumanı. Dedim ya güzel gözlüm. Ben sevdiğimi Allah ne kadar severim. Ben anlamam. Bonyum'dan, Abba'dan, Diskodan. Ben anlarım. Halay'dan, Çaça'dan, Koyrat'tan, Delilo'dan. Dedim ya güzel gözlüm. Ben sevdim Allah'ı ne kadar severim.